Gerçekte senin Allah Teala'yı görür gibi ibadet etmendir. Şayet sen onu görmezsen, gerçekte o seni görüp durur. İşte bu itibarla Essem Suresinin sekiz, dokuz ve onuncu ayetlerinde Cenab-ı Hak Teala, falhamha <gülüyor> fujurha ve tawwahha, qad aflha man zekha ve qad qabha man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 İşte insanın kalbine bu nur geldiği andan itibaren şüphe ve şekten kurtulur. İnsanlık da bu latifeye bağlıdır. Buna nefs-i natıkada denilmiştir. İmanlı bir felsefecinin son tekamülü de burada olur. Fakat şuhut ve murakebe makamlarına yani ihsan mertebesine ulaşılması ancak ve ancak felsefenin ötesindeki tasavvufi yollarla mümkündür.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 اُولَٰئِكَ كَتَبَ ف۪ي قُلُوبِهِمُ ve وَاَيَّدَهُمْ bir مِّنْهِ Onların eşit peygamberin mayyetinde olanların kalplerine imanı yazmıştır ve nezdinde bir ruhla onları desteklemiştir.